Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. <Gülüyor> Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet. Ben gayet ciddi bir iç çatışmaya doğru sürüklenen, bu yani konuşulan da. Bir iç savaş çıkar mı diye de konuşmaya başladık. Şimdi diyor Murat belge'de de bugün yazmış. Oldukça endişe verici gelişmeler var ve gerginlik bölme politikası da devam ediyor gibi görünüyor iktidar partisinin ve başbakanın. Nasıl yorumlayalım durumu? Ben e, bizim de kendi analiz ve reflekslerimizin bildiğimiz eski e, toplumsal e, oluşum ve gelişimler ve bütünüyle tabi olmadan yeni dönemin yeni olgularını dikkate alarak e, o reflekslerimiz ve analizlerimizin e, üzerine biraz e, e, biraz bir kısıt koyulması taraftarıyım. İç savaş lafını e, Murat hangi daha okuyamadım tarafı. Hangi ortamda söyledi bilmiyorum ama iç savaş ortamı Gezi da ortaya çıkan muhalefet hareketinin, o yeni muhalefet hareketinin fikri ve zikri değildir. Olmaz. Olmayacaktır da zannediyorum. Dolayısıyla öyle bir savaşa girmek için iki tarafa ihtiyaç var. Ve zannediyorum Türkiye toplumu e, Kürt sorununu e, bütün bu gerginliklere rağmen e, bir iç savaşa götürmeyen bir Türkiye toplumu e, bu e, gerginliği e, bir iç savaşa değil e, bir siyasi mücadele e, zemininde götürecektir. Bunu belirleyelim bunun temenni olarak sadece söylemiyorum eğer bir bir şey değişti bir eşik atlandı deniyorsa eşik evet. burada da atlanmış olması lazım evet yani biz de genel olarak çok oldukça elimizden geldiği ölçüde yakından takip etmeye çalıştık bu 18 19 gün boyunca gezi parka ayaklanmasını... bunun taksimden sonra bütün İstanbul'a Ankara'ya ve diğer bütün illere de yayılmasını... yeni bir durum olduğunu ve aslında kazanımların da e, geri döndürmez bir şekilde ki, toplumsal olarak kazanımların da olduğunu kesinlikle düşünüyoruz bu yorum olarak. Ama germe e, ve üstüne gitme konusunda eski yöntemlerle de başta e, başbakan. İktidar şu anda ve i̇ktidar. Tayyip Erdoğan, evet. kusura bakma lafını kesinlikle. Yani, i̇ktidar ve Tayyip Erdoğan, özellikle Tayyip Erdoğan ama iktidar onun etrafındaki... E, blok diyelim. Ee, elbette şu anda inanılmaz bir gerginlik politikasını, toplumu germe politikasını e, gündeme getirmiş durumda. Tayyip Erdoğan sarsılan otori, şimdi şunu kabul edin Tayyip Erdoğan otoritesi sarsıldı. Evet. Yani, Hem de öyle böyle sarsıldı. Yerle bir oldu, evet. Otoriter rejimlerde, otoriter kişiliklerin otoriteleri Böyle küçük olaylarda sarsılır. Böyle küçük olayları bütünü e, simgesel kılan, bütünü anlamlı kılan, her şeyi en küçük olayı kendi otoritesine karşı bir e, onu çizmeye, onu e, onu e, devirmeye yönelik bir e, muhalefet, bir karşı çıkış olarak karşı şey yaptığı için kabul ettiği için otoriter rejimler otoriter kişilikler, otoriter yönetimler, bu tür e, olaylar karşısında paniğe kapılırlar, bastırmaya çalışırlar. Nitekim böyle oldu. Üstten konuşmaya çalışırlar ve bir gün, iki gün, üç gün değil, Türkiye tarihinde ilk defa 19 gün devam eden ve e, o 19 gün zarfında da toplumsal e, toplumun gündemini bütünüyle kendi merkezine alan ve Tayyip Erdoğan'ın hiçbir şekilde denetleyemediği bir siyasi gündem çıktı ortaya. Bu 19 gün Tayyip Erdoğan'ın tarihinde 19 yıl gibi geçmiştir. Evet buna belki bu sabah küçük birkaç haberle vererek yaptığımız özeti de koymak, katmak mümkün. Yani Taksim'in ortasında bir duran adam arkasından Ankara'da bir duran kadın gibi sadece durarak eylem yapan. O tür, evet işte o tam onu diyecektim. Yani, var. Yani tam onu diyecektim. Bu bu, bu, bu, bu başka bir bu yeni tür bir mücadele kendini sesini duyurma karşı çıkmayı duyurma dönemi başladı ve Tayyip Erdoğan eski dönemin eski yöneticisi otoriter Eski yöneticisi olarak artık e, Orada duruyor Ve Şunu söyleyebiliriz e, Geçmiş bitti Ama geçmiş daha uzun sürebilir evet. Geçmiş kapandı Fakat geçmiş daha uzun sürebilir evet, yani. O yüzden e, Ben e, Hem e, Gerçekten çok öfkeliyim Ama e, bu öfkemizin e, Yeni bir şey başladı diyorsak eğer ve buna inanıyorsak e, ve bu bir sadece inanç değil aynı zamanda bazı biraz evvel senin de verdiğin gibi somut e, olgulara dayanıyorsa eğer e, o 19. zarfında Cumhuriyet Halk Partisi e, diğer sol e, siyasi partiler e, sendikalar, meslek odaları yahu biz de yepyeni bir şey öğrendik, yepyeni şeyler öğrendik ee, ve bizim de örgütlenme, siyasi faaliyet tarzımızı değiştirmemiz gerektiğini öğrendik, lafını ben yüzlerce diyeyim ama onlarca farklı kişiden duydum. Sorumlu kişiden duydum bu 19 gün zarfında. Ee, bu öğrenme ise, burada bir laboratuvar fonksiyonu görmüşse, bir yeniliğin fışkırması fonksiyonu görmüşse, yeni bir e, Türkiye sosyal mücadeleler eğiliminin, akımının <gülüyor> laboratuvarını bir oradan fışkırmışsa o zaman savaş ve iç savaş provokatörlerin ve iktidarın sorumluluğunda olur. Karşı tarafın toplumsal mücadelenin hiçbir şekilde ee, i̇çinde Olmaması gereken bir e, Dinamiktir ee, Ve böyle bir e, Dinamiği değil Biz e, bunun e, Toplumsal ve siyasal Alanda e, çeşitli Biçimlerde iktidarın Gösterdiği ve uygun Bulduğu biçimde illa değil Çünkü Tayyip Erdoğan'ın söylediği şey Tamamen o Toplantı ve gösteri fikir özgürlüğü e, Yasak değil ki diyor benim yaptığım gibi yasak yaparsan yasak değil diyor sonuçta. Evet meseleyi e, hiçbir şekilde kavrayamamış oldum. Benim yaptığım gibi yaparsan diyor, gelin diyor bizim yaptığınız gibi toplantı yapın diyor. Gelin diyor bizim arkadaşlarımızın çevremin çıkarttığı gazete gibi gazete çıkartırsan sana karışmıyorum diyor. Televizyondan karışmıyorum diyor. E, sanatçıya karışmıyorum yani. Bizim yaptığımız gibi biz de toplantı yapıyoruz, biz de gösteri yapıyoruz, biz de miting yapıyoruz. Bizim de gazetemiz, televizyonumuz var. Bak onlara dokunuyor demek gibi bir şey bu. Evet ve onun izinden gidenler de vardı. Çok İçişleri Bakanı'nın açıklamasını da yoruma çok muhtaç buluyorum doğrusu. Sokağa çıkan kamu çalışanı sonucuna katlanır demiş mesela. Yani bu ne demek böyle bir şey? Sokağa çıkan kamu çalışanının sonuçlarına katlanır. Ve sosyal medyayı da şimdi farklı bir şekilde kullanmak, onun da üzerinde soruşturma yapmak ve kovuşturma yapmak peşinde oldukları da anlaşılıyor. Yani çok ciddi bir şey var ama kavra, yeniyi kavramamış durumda. Bir cadı avı biz Bu bir cadı avı. İsmini, kim isimleri... Kişileri Pardon isimleri konumları meslekleri ya isim vererek ya mesleklere ya konum belirterek bir cidaı ilan etti e, tayyip Erdoğan ve bu cihadı adım adım uygulayacaklar bu cihadını uygularken de en fazla e, amaçları en büyük amaçları e, bu denetleyemedikleri bakın bu en büyük e, şeyin e, Tayip Erdoğan'ın ve AKP'nin özellikle ama Tayip Erdoğan daha fazla Dehşete düşüren, ayağının altından halının zeminin tamamen kaydığı hissini verdiren şey denetleyemediği bir alan var şimdi. Bu, bu şeyi keşfetti, sosyal medyayı keşfetti ve orayı denetleyemiyor. Şimdi ne yapmaya çalışacak? Orayı e, korkutarak insanların oraya girmesini engellemeye çalışacak. Çünkü Çin'deki gibi e, e, interneti kesmesi mümkün değil. Çünkü devleti de iyi devlet yaptı. Sosyal sigorta primini bile ödeyemez Dolayısıyla interneti kesemez. İnterneti hani bir devletin e, bütün internet ağı ayrı olur. Bütün kamu kuruluşlarının işlemleri e, başka bir internet şebekesinden yapılır. E, halkınki başka bir tane olur galiba içinde öyle. Halkınkini kesmeye çalışır. Filtrelemeye çalışsa bunlar çok zor filtreleme biliyorsunuz e, bunun 70 bin kaçış yolu var Tut, tutmak mümkün değil. Ne yapacak? Burayı bir suç potansiyel suç unsuru, potansiyel suç me mevkii, alanı e olarak e gösterip oradan belli büyük ihtimalle e birkaç on, bilmiyorum, e kişiyi e mahkemeye sevk edip, cezalandırıp oraya girmeyi caydırmaya çalışacak, Hı. korkutmaya çalışacak. Benzer şekilde okullara, üniversitelere, üniversite hocalarına, okul öğretmeni, okul müdürlerine yönelik verdiği tamim de aynı şekilde. Evet Ahmet Bey müsaade edeyim. bir parantez daha açmak evet. istiyorum. yani Senin söylediklerinin doğrultusunda olacak. Bülent Arınç'ın normal olarak iyi adamı oynamakta olan ve yumuşak konusunda kibarlığıyla ön plana çıkan Bülent Arınç'ın yaptığı dünkü açıklama çok şaşırtıcıydı bana göre en azından. Gezi direnişiyle ilgili protestoların şöyle özetle söylediği bir şey var. Gösteriler Gezi Parkı eyleminden çıktı. Yasal olmaktan çıktı. Sokaklarda, mahallelerde bunlar devam edebilir. Onlar da anında bastırılır ve sorumluları hakkında yasal işlem başlatılır. 20 gün önce başlayan masum gösteriler bence tamamen bitmiştir diyor. Yani ilk gün 40-50 kişiyle başlayan olaylar tamam polis aşırı şiddet duyguladı ama ondan sonra polis eylemciler çok profesyonel Telsizlerle, zellolarla yurt içinden yurt dışından verilen emirlerle olaylar işin içinden çıkılmaz hale geliyor gerekirse askerde kullanarak valiler önce polisleri yetmezse jandarma güçlerini yayılırsa da askeri güçlerde huzurun sağlanması için görev yapabilir demiş. Bu değişik bir konuşma gibi geldi bana. Bütünüyle öyle ve aslında biraz tam da değinmek istediğim noktaya açmış oldum böylece. Evet. Yani i̇yi oldu. AKP sadece Tayyip Erdoğan'da değil. Belki ondan daha fazla etrafındaki AKP yönetiminde ama bu çok geniş bir çevreyi kaplıyor. Büyük ihtimalle AKP'li kökten AKP'li olan yani İslam siyasal İslam geleneğinden gelen seçmenlere kadar inen bir 28 Şubat 27 Mayıs darbesi darbeleri travması var. Travma çok açık. Bülent Arınç'ın bütün bu söyledikleri o travmanın ürünü. Yani... Bize darbe hazırlanıyor. Bir, bir kere daha bize darbe hazırlanıyor. Bizim ipimizi çekecekler travması. Bunu e, bir yerden sonra böyle bir e, travmayı böyle bir e, travma olduğu içindir ki zaten e, bir yerden sonra AKP'nin siyasal iletişim uzmanları bu travmayı tetikleyerek etraflarında yeniden bir konsolidasyon, bir pekiştirme operasyonu yapabileceklerini zannediyorum. Gördüler ve ee, Gezi Parkı e, e, mücadelelerinin direnişinin belli bir aşamasından sonra Bu işin işte öyle zannettikleri gibi iki polis çubuyla üç biber sıkmayla bitmediğini Bambaşka bir şey olduğunu gördüklerinde o bambaşkayı bildikleriyle anlamaya çalıştılar Ve o bambaşkayı bildikleriyle anlatırken de yani bize darbe hazırlanıyor Bu nasıl bir darbe? Asker yönetimi ele alacak deseler ve kendileri de inanmazlar. Ama bu dış güçlerin hazırladığı, Ukrayna'da olduğu gibi, Gürcistan'da olduğu gibi, kendi kafalarından söylüyorum. İlla Ukrayna'da ve Gürcistan'da böyle oldu diye söylemiyorum. Hı -hı. Ama rivayet odur ki, yaygın kanaat odur ki, Ukrayna ve Gürcistan'da Amerika'nın desteklediği göstericiler devirdiler. Değil mi? Aşağı yukarı böyle bir algı var e şeyde. Evet, Egemen evet. algı diyelim buna. E böyle bir Ayaklanma, böyle bir hükümeti devirme teşebbüsünün düğmesine basıldı inancı. Bakın burada onu gördüğümüz andan itibaren inanılmaz bir e, anlam dünyası çıkıyor karşımıza. Bülent için bu söyledikleri, Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde söylemeye başladığı 27 Mayıs ve Menderes hatırlatması. Özal zehirlendi diye artık bütün AKP özal zehirlendi diyor, zehirlediniz diyor hatta. Dikkat edin. Özal'ı zehirli, Menderesi astınız, Özal'ı zehirlediniz, Erbakan'ı devirdiniz diyor, değil mi? Evet, Erbakan'ı yani. devirdiniz bir tek doğru orada. Eee şey Menderesi astınız dediği zaman da o Menderes'i asanlar artık hayatta değiller. Evet. Kim astınız dediği kişiler yok ortada. Ma yani o Menderes'i asanlar elbette büyük bir demokrasi suçu, cinayeti işlemişlerdir ama onlar yok. Kim astınız dediği kim şu anda muhatabı kim? Yani şey de dediği zaman başbakan işte hoyrat Nobran e, üslup kullandı kullanmakla eleştirdiği zaman Menderes kibardı ne oldu onu da astınız diye konuşabiliyor Kazlı Çeşme de öyle aynen. dedi. Buna bakın buna hakikaten şahit oldum buna e, AKP e, dünyası diyelim buna çok geniş bir şey çünkü bu seçmen ne kadar iniyor buna. 28 Şubat özellikle girişiminin bir tekrarı olduğuna inanıyor. Ve tabii simgesel olarak da hani e, tamamen korkular ve vehim korkular bir şekilde anlaşılabilir. Bunlar olmamış olgular değildi 28 Şubat. Olmamış bir olgu değildi 1980 darbesi. Gerçi AKP'lilere o zaman çok karşı yönelik bir darbe değildi ama e, veya 27 Mayıs 28 Şubat'ı ele aldığımızda işin nasıl tetiklendiğini de yavaş yavaş görüyoruz. Bir kere o tencere tava vurma meselesi birdenbire onlara 28 Şubat'taki ışık söndürme eylemi ne hatırlattı. Mesela. Işık söndürme eylemi ilk başta hatırlayacaksınız ee, tamamen susurluğun ortaya susurluk cinayi kazasında ortaya çıkan devlet ee, Ergenekon o zaman Ergenekon diyordu, hatırlarsınız Can Dündar'ın kitabı ee, bir devlet çetesinin ortaya dökülmesi için insanların ayağa kalkmasıydı ama Erbakan'ın sayesinde gulugulu gulu dansı gibi laflar ederek bunu itibarsızlaştırmaya çalıştığı için birdenbire askerlerin darbecilerin ee, hükümete karşı eylemini e, ifadesi haline kaydı birdenbire. Kışlar, e, kışla binalarından e, ordu evi e, lojmanlarından yanar söner olmaya başladı ışıklar. Evet sürekli aydınlık için bir dakika karanlık adıyla evet. başlamıştı o eylemler. E Erba Erbakan'ın basiretsizliği nedeniyle oldu biliyorsunuz. Gulu gulu dansı diyerek, evet. Tamamen basiretsizliği, korkusu nedeniyle oldu. <gülüyor> Bugün de e e Erdoğan Aynı sendromu yaşıyor. Bana bunu yapıyorlar. AKP'liler aynı sendromu. Erdoğan buna inanıyor mu? Büyük ölçüde inanıyor. İnandığı için de bunu etrafındakilerin de buna inandığını hissettiği için de bunun etrafında bir konsolidasyon oluşturmaya çalışıyor. Tabi bunu söylediğiniz zaman iktidarda güçlü biçimde, son derece güçlü biçimde iktidardaysanız bunu def etmek için de cadı avı başlatırsınız. Cadı avı da bunun bir devamı. Tamamen başlıyor. E Birbiriyle bağlantılı zincirleme Bir e, e, Korku vehim e, e, Travması Ve bunun tabi manipüle edilmesi enstrümantalize edilmesi Burada bir şey daha ilave edeyim Korku ve vehime tamamen kapılı olduğunuz zaman Bütün e, Akli kapasiteniz e, Sizin korkularınıza vehimlerinize e, Teslim olduğu zaman Nerede ne görürseniz Karşınıza ne çıkarsa O korkunuzu e, doğrulayan bir e, yorumda bulunabilirsiniz Birisi size elinizi uzatsa Size yımrık atmak için elini uzattığını Zannedersiniz ve bunu Doğrularsınız Birisi e, size yan baksa O yan bakıştan Tamam şimdi bana bir tuzak kuruyor e, e, Şeyini Sinyalini alırsınız Birisi e, dediğim gibi Tencere tavaya vurduğunda 28 Şubat'ın sinyali Geldi dersiniz ve tabii ki böyle büyük bir toplumsal harekette, kitle e, sosyolojisinde bunu her yerde herkes bilir. Böyle büyük bir toplumsal hareketin içine her şey eklemlenir. Dolayısıyla oraya baktığınız zaman onun ana gövdesini görmeyip de onun içinde e, şeyler var, e, ulusalcılar var, e, ne bileyim e, faşizan, e, aşırı milliyetçi e, unsurlar var. Ee, onun içinde CHP'liler var Onun içinde e, Orduya yakın MHP'liler var Her şeyi görürsünüz istediğiniz zaman Onun içinde her şey vardır Çünkü o aslında bir toplumsal Patlamadır şey anlamında ee, Psikolojik anlamda Bir toplumsal patlamadır Tepkisini ortaya koyan Çeşitli nedenlerle tepkisini ortaya koyan insanların İnsanların oraya gelmesidir Ve onu kanalize etmeye Çalışanlar da vardır ama o gövdeyi, ana gövdeyi gördüğünüz zaman o ana gövdedir işin esasını veren. Nitekim Gezi Parkı'nın e, zorla boşaltılmasından sonra e, ona eklenmenmeye çalışan diğer e, diğer hareketler, Sırı Süreyya'nın ambulansın arkasındaki e, taksi tabir ettiği, çok güzel tabir ettiği diğer hareketler e, pek ortada kalmadılar. Evet. Dolayısıyla bu da zannediyorum Tayyip Erdoğan'ın ve çevresinin kendilerinin bir hallüsinasyon yaşadıklarını, korkularının, e, vehimlerinin esiri olduklarının en güzel örneğidir. Ama burada ısrar ederlerse elbette, elbette bir yerden sonra e, başka güçler o istikrarsızlık ortamında, o gerginlik ortamında başka güçler devreye girerler. Bu Türkiye, Türkiye'deki gelişmeleri müdahale etmek istemeyen isteyen kimseler hiç kimse yoktur gibi bir cahil şeyi söyleyecek değilim elbette ama aynı Kürt sorununda olduğu gibi yıllar boyunca yabancı ellerin düşman güçlerin Türkiye'ye yönelik şeylerin lanetli ellerin manipüle ettiği bir sorun olduğunu söyleye söyleye söyleye devlet Kürt sorununu e, çok ağır bir bedel e, toplumsal bedel edilmesine yol açtı. E, devletin, iktidarın Kürt sorununda daha barışçı, müzakereci bir tavır alması bambaşka bir mecraya getirdi. Eğer güçlüyseniz, eğer sorumluysanız böyle bir e, kapının açılmasına yasaklayarak, bastırarak değil tam tersine Toplumsal güveni, demokrasiyi güçlendirerek gelirsiniz. Evet. Bu korku ve vehimin bedeli çok ağır olacak maalesef. Bu korku ve vehime bir kısmı manipüle eden, bunu abartarak bunu bir siyasal ranta dönüştürmeye çalışan ama bir kısmı da gerçekten bir psikolojik tavmanın sonucu olan bir durum bunun bedeli çok ağır olabilir. Evet bunu da herhalde uzun boylu çok uzun boylu konuşabileceğiz. Yani tam bir asimetri var. Bir yanda e, gençlerde taksim dinççilerinde <gülüyor> dediğimiz e, korku perdesinin tamamen yırtılıp ortadan kalktı. Öbür tarafa da büyük bir, bir korku, korku perdesinin gibi bir korku indiği duvarı. görülüyor. Bu müthiş bir kontrast ortaya çıktı. Berlin duvarı gibi bir korku duvarı deyince birden bir aklıma geldi. Bir dakika bambaşka bir yere davet etmek istiyorum sizi. Bugün 17 Haziran 1953. Şu anda aklıma geldi. 17 Haziran bugün 17 Bu, Haziran. Bugün pardon 18 Haziran. Ee, pardon dün dün evet. dün 17 Haziran e, 2000 e, 1953'e hatırlatmak istiyorum. Onun e, 18 Haziranda da çok ağır bir bedeli olmuştu. Dün 17 Haziran Berlin duvarı dediğiniz için söylüyorum bunu. 17 Haziran 1953'te Doğu Berlin'de e, binlerce inşaat işçisi. Stalin Ali Doğu Berlin'in en büyük yeni, yeni hükümetin komünist hükümetin inşa ettiği büyük Stalin Caddesi Stalin Caddesi'nin <gülüyor> inşaatında aşırı çalışma ve ücretlerinin artmadan aşırı hem yoğun hem uzun çalışmalara isyan etmişlerdi ve bu isyanı Komünist Partisi bastıramamış, sık yönetim ilan etmiş Sovyet tankları Devreye girmişti Berlin sokaklarında ve yüzden fazla kişi ölmüştü. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu Avrupa'da oluşan Sovyetler Birliği'nin işgal ettiği bölgelerde oluşan komünist rejimlerde gerçek bir komünist ayaklanmaydı. İlk ayaklanmaydı. Evet. Ve, Tam 60. yıl dönümü. Onun 60. yıl dönümü dün 60. yıl dönümüydü. Ee, ve bir Berlin duvarının çekilmesine yol açan e, ilk adımdı. E, bir utanç duvarının çekilmesine yol açan bir ilk adımdı. Korkularının esiri olmak böyle bir şeydir. Aynen öyle. Çok teşekkürler Ahmet. Konuşmaya devam edeceğiz. Ahmet İnselli Ufuk Turu.